1367 numaralı konu, Ebu Musa'nın, İbni Mesud'u kastederek, bu derya gibi alim aranızdayken benden bir şey sormayın, demesi, ben Abdullah bin Mesud'un yanında oturuyordum, bir kişi geldi, bir mesele sordu, İbni Mesud, sen bu meseleyi benden başkasından sordun mu, dedi, adam, evet, Ebu Musa'dan sordum, dedi ve Ebu Musa'nın fetvasını nakletti, Abdullah bin Mesud, Ebu Musa'nın görüşüne katılmadı, Başka şekilde hüküm verdi. Ebu Musa bunu duyunca, bu büyük alim aranızda dururken benden fetva sormayınız dedi.